İslam Devletinin Kurulması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştığında kendisini Medine ehlinden birçok kişi karşıladı. Onu karşılayanlar arasında Müslümanlar olduğu gibi Medine ehlinden Yahudiler ve Hristiyanlar da vardı. Müslümanlar onun etrafını kuşattılar. Hepsi de onun yüzünü görmeyi çok arzu ediyorlardı. Müslümanlar ona hizmet etmeyi ve onun rahatını sağlamayı çok arzu ediyorlardı. Müslümanlar onun getirdiği dinin ve İslam davetinin yoluna canlarını takdim etmeye çok düşkündüler. Müslümanlardan herkes Nebi Aleyhissalath ve selam'ın kendisine gelmesini, kendisinin yanında kalmasını çok istiyorlardı. Fakat o devesinin yularını serbest bıraktı. Ta ki deve kendiliğinden gidip Amr'ın iki oğlu Sehl ve Suheil'in hurma kurutma yerinde çöktü. Allah Resulü Aleyhissalath ve selam orayı satın alıp üzerine bir mescit ve mescidin etrafına da kendi meskenini inşa ettirdi. İster mescidin inşası, isterse meskenin inşası öyle çok fazla masrafı uğraşı gerektirmiyordu. Mescid geniş bir avluydu. Dört duvarı kerpiçten yapıldı. Mescidin üstünün bir kısmı kurma dallarıyla örtülürken diğer bir kısmı açık olarak bırakıldı. Mescidin bir köşesi bir meskene sahip olmayacak durumda olan fakirlerin barınmaları için ayrılmıştı. Sadece yatsı namazı saati dışında geceleri mescitte aydınlık yoktu. Çünkü namazın edası esnasında mescidin içinde ottan ateş yakılırdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın meskenlere de ister yapı, isterse aydınlık açısından mescitten farklı değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescit ve meskenler yapılıncaya kadar Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde kaldı. Meskenleri yapılınca oraya geçip orada kalmaya devam etti. Allah Resulü başlamış olduğu, kendisini ve davetini geniş adımlarla bir dönemden başka bir döneme geçiren bu yeni hayat hakkında düşünmeye başladı. O hayat, Resulullah'ın davetin yolunda karşılaştığı eziyetlere sadece sabrederek davette bulunma döneminden, bu daveti himaye edecek kuvvet, otorite sahibi ve hakim olma dönemine geçirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varınca namaz kılınan, toplanılan, istişare yapılan, Müslümanların işlerinin idare edilip hükme bağlandığı bir yer olması için o mescidin yapılmasını emretti. Ebu Bekir ve Ömer'i de kendisi için iki yardımcı olarak atadı. Ve o dedi ki benim yeryüzündeki iki vezirim Ebu Bekir ve Ömer'dir. Müslümanlar ona yöneliyorlar, işlerinde ona müracaat ediyorlardı. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem devlet reisliği, kadı ve ordu komutanlığı işlerini yapıyordu. Müslümanların işlerini güdüyor, aralarındaki çekişmeleri çözümlüyordu. Seriyelere komutanlar tayin ediyor, Medine dışına seriyeler gönderiyordu. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ikamete başladığı ilk günden itibaren devleti kurdu. Sabit bir esas üzerine toplumu kurmak ve devletin korunması, davetin yayılması için gerekli kuvveti hazırlamakla bu devleti iyice yerleştirdi. Bu konularda tamamen mutmain olduktan sonra İslam'ın yayılması yolunda duran maddi engelleri ortadan kaldırmaya başladı.